açık beyin my brain nöro neuroekonomi neuropolitika neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit Günaydın efendim Merhabalar Açık Beyin programından Sevgiler ve saygılar Öncelikle Açık Beyin et gmail.com adresimizi Hatırlatalım, Eleştiriler, katkılar, farklı görüşler bize ulaşsın diye. İnanın ki onlardan çok yararlanıyoruz. Efendim, önümüzdeki iki program süresi içinde... ...ben bir nebze yine beyin araştırmalarının geldiği noktalardan... ...veynlerden... Söz ederek onlar üzerinde Birlikte e, Düşünmemizi Önereceğim Çünkü e, görüşmediğimiz süre içinde bile e, Çok kısa süre içinde bile Bu e, sü Sürekli sözünü ettiğimiz işte sosyal bilimler Davranış bilimleri ve e, nörolojik bilimler Arasındaki Aşılmaz gibi kabul edilen duvarların e, Aslında Ses ve ışık geçirdiğine daha fazla bir e, görünür e, manzaralar oluşturduğuna, oluşturduğuna şahit oluyoruz. Bu bakımdan bu düşünmelerimiz e, bu birliktelik adına, bir bütünsellik adına yararlı olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle başlayayım isterseniz. E, binlerce yıl boyunca insan toplumları içinde oluşan ve kurumsallaşan Birçok e, kural ve davranış biçimi var ve bu davranış biçimleri e, zamanla önce sosyal bilimler, daha sonraları ise davranış bilimleri tarafından inceleme ve araştırma konusu yapıldı. Son 20-25 yılı kapsayan daha yakın dönemde ise bu konular aynı zamanda nörolojik bilimlerin ve onun içinde de özel bir e, alan olarak da beyin araştırmalarının konuları arasında <gülüyor> katıldı. Daha da açık bir ifadeyle bu konular e, sosyal bilimlerin ve davranış bilimlerinin e, önerdiği, e, varsaydığı kural ve ilişkileri e, beyin araştırmaları yoluyla e, ortaya koymaya Çalışıyor. Bu konular arasında e, karar verme, inanma, mantıklı düşünme, estetik değerlendirme ve sanat, aşk, ahlak, korku, bağımlılık, politik tavır ve davranış, ırkçılık, erdem, gerçeğin algılanması, ve gerçeğin tanımı, gerçekliğin tanımı, hukuk e, ve mutluluk gibi konular var. Bütün bunların beyin araştırmalarının konusu haline gelmesi öncelikle ne demektir? Bunu anlayabilmek için yukarıda sıraladığımız davranış biçimlerinin ve işlevlerin aslında yerine biraz daha bilinen e, bir takım başka işlevleri koyarak aynı soruyu Sormayı deneyelim. Örneğin bellek, dil, dikkat, hareket, hissiyet gibi konular 19. yüzyılın sonuna kadar hatta 20. yüzyılın ilk yarısının e, süresi içinde beyinle ilişkileri net olarak bilinmeyen ve ortaya konamamış konulardı. Fakat daha sonra yapılan e, araştırmalar ve e, tarihe dönerek o tarihsel olarak ifade edilen e, gerçekliklerin ve e, ortaya çıkan olguların yeniden yorumlanmasıyla e, bunların beyinle e, çok net e, ilişkilerin olduğu bölgesel anlamda, beyin tarafı anlamında e, ortaya çıktı. Şimdi e, tabii... Yani bellek, değil, dikkat, hareket, hissiyet gibi konuların beyin araştırmalarının konusu haline gelmesi e, bununla sonuçlandı. Bu konudaki bilgilerimizin atmasıyla sonuçlandı. Ve bu araştırmalar sayesinde biz şimdi bunların e, beyinle ilişkileri konusunda çok e, detaylı e, bilgilere sahibiz. Ve zaman içinde de bu bilgiler... ...giderek e, yaygınlaştı ve meslek alanları dışına çıkarak genel bir ilginin konusu haline geldi. Örneğin dil işlevinin, konuşma yeteneğinin, anlamanın, yazı yazmanın, okumanın... ...beynin e, hangi tarafıyla daha yakından ilgili olduğu ve o tarafın hangi bölgesiyle daha yakından ilgili olduğunu neredeyse herkes e, artık biliyor... Ve genel e, dergilerde, popüler bilim kaynaklarında bunlar kolaylıkla ifade edilebiliyorlar. E, şimdi de daha kapsamlı bir biçimde e, sosyal davranışlar e, ve sosyal davranışların birçok çeşidi gündeme geldi. Ve bunlara yönelik olarak aynı yaklaşımlar gösterilmeye başlandı. Peki e, ne oldu da? ...yani beyin araştırmalarının kapsamı... ...sosyal davranışlara kadar uzandı... ...sosyal davranışları... ...kapsamaya başladı... Ee, ...çok yakın döneme kadar... E, sosyal ...hala da gene, genel anlam, anlamıyla... ...paradigmatik anlamıyla... ...sosyal bilimler... E, ...biyolojik... ...bilimlerden, doğal bilimlerden... E, nörolojik bilimlerden... E, ...tamamen ayrı zeminlerde... ...yürüyor, ele alınıyor... Ama dediğim gibi son 20-25 yıl içinde e, bu sosyal bilimlerin ve davranış bilimlerinin konusu haline gelmiş olan e, konular bazı e, teknolojinin de devreye girmesiyle, bazı e, beyin araştırma yöntemleriyle adeta sınanmaya, yeniden tanımlanmaya başladı. E, e, ne oldu da? sosyal davranışlara kadar uzandı beyin araştırmaları. Bunun belki de verilebilecek en kısa yanıtı aslında evrim teorisinin geçen yüzyıl içinde 20. yüzyıl içinde giderek daha fazla popüler olması ve yeni, yeni e, gelişen bilim dallarının bunu gerekli hale getirmesi oldu. Yani e, evrim teorisinin e, bir Geçen yüzyıl içinde e, biyolojik anlamda, genetik ilişkiler anlamında, kalıtımsal anlamda e, tamamen net bir şekilde ortaya konmuş ilişkileri artık insanların sosyal davranışlarını nasıl etki ediyor? Bunun sorgulanması başladı ve e, bunun sorgulanmasıyla e, yeni bilim dalları ortaya çıktı. E, örneğin e, evrimsel psikoloji diye bir bilim dalı ortaya çıktı. E, sosyal antropoloji... ...diye bir bilim dalı... ...ortaya çıktı. Bilissel e, kognitif nörobilim... ...ortaya çıktı ve... E, ...sosyal kognitif nörobilime... ...doğru evrildi. Dolayısıyla bu yeni bilim dallarının... E, ...yaptığı araştırmalar... E, ...onların ortaya koyduğu... ...bazı e, araştırma sonuçları... ...bunun oldukça yakın bir ilişki içinde olduğunu bize göstermeye başladı. Evrim teorisinin daha popüler olması e, hayvanlar ve insan arasında sadece genlerimiz ve organlarımız açısından benzerlik olmadığını, davranışlarımız, duygularımız arasında da çok e, benzerlikler olduğunu gösterme zemini yarattı. Eski dünya diyebileceğimiz ee, bu sosyal bilimlerin davranış bilimlerinin e, nörolojik bilimlerin tamamen kapalı kapılar ardında ayrı duvarların arkasında icrayı sanat eylediği e, anlayışlar yarattığı paradigmalar yarattığı e, ve dünyayı o şekilde algılanma dünyanın o şekilde algılanması için zemin hazırladığı Eski dünyada sevginin şefkatin korumanın, ee, sosyal ilişkinin diğer biçimlerinin sadece insanlara özgü davranış biçimleri olduğuna inanlıyor ve bunların insanı insan yapan özellikleri olduğu sanılıyordu. Ama şimdi bu davranış biçimlerinin birçok canlı türünde farklı biçimlerde de olsa var olduğunu ve insanlardakine benzer olduğunu ...daha doğrusu insanların bu davranış biçimlerinin hayvanlardakilere benzediğini biliyoruz. Ve artık gündelik hayatımız içinde e, önemli yer kaplayan... E, ...tabii medyatik araçlar, başta da görsel medya olmak üzere... ...televizyon kanallarında yayınlanan e, canlılar dünyası ile ilgili e, belgeseller... E, ...bir şekilde bunu neredeyse her gün, her gün dikkat edelim veya etmeyelim zihnimize yerleştirmeye e, başladı ve e, penguenlerden tutun da aslanların e, sosyal yaşantı içindeki davranış biçimlerine kadar ondan sonra karıncalar, arılar ve diğer canlı türlerinin e, arasında özellikle de e, çiftleşme dönemlerinde. ...biraz daha fazla gündeme gelen... ...çok... E, ...şeyli... ...etkileyici yakınlaşmalar... E, ...belgelenmeye başladı... ...ve... E, ...dolayısıyla bunun... ...üzerinde artık bir kuşku... ...yok. Ya işte nörobilim ve beyin araştırmaları... ...bu benzeşmenin... ...altyapısını araştırıyor... ...hem evrimsel altyapısını araştırıyor hem de beyin içindeki, biraz önce söylediğim gibi dilin, dikkatin, belleğin, yargının, yürütmenin alanları nasıl ortaya konduysa, bunların da alanlarının, bölgelerinin ortaya konması için çaba sarf ediyor. Evrim teorisiyle salt insan üzerine kurulu teoriler çökmüştü. Aslında hala yaşamaya devam ediyorlar. Ama e, temelleri çökmüştü ve direnmeye devam ediyorlar. Ama sadece insanın en üstün mahluk olduğunu vaz eden ve e, insanın e, bir planlı ve programlı bir yaratım işlemiyle ortaya konan ve diğer canlıların tepesine oturtulan e, bir canlı olduğu e, yönündeki şeyler, e, düşünceler. Giderek zayıflamıştı ama tabii ki e, güncel yaşam içinde bunlar e, varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdi e, bu benzerliklerin yani hayvanlarla insanların sosyal davranış benzerliklerinin ortaklıkların mantığı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu benzerlikler ortaklıklar elbette ki bir e, biyolojik. Ee, ölçekler boyutunda farklılık boyutunda ortaya çıkıyor ve bunlar devreye girdiğinde ise biz önce ortaklıkları farklılıklarmış gibi birbirine benzemez e, fenomenlermiş gibi algılıyoruz ama bu farklılıklar niteliksel olmaktan çok niceliksel ve evrim teorisine göre bunu e, benzerlerin niceliksel farklılıkları olarak algılamak durumundayız. Örneğin, insan memeliler arasında sınıflandırılıyor ve memeli beyinleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar bu niceliksel ayrışmanın aslında sınırlarla çiziyor. Sadece memelilerin beyin yapısı söz konusu olduğunda insanda ortaya çıkıp da diğer memelilerde ortaya çıkmayan herhangi bir beyin yapısı ve bölgesi görmek, göstermek mümkün değil. Yani bizim beynimizde e, tamamen bizde ortaya çıkan, tamamen bizimle ortaya çıkan bir bölge bulmak söz konusu değil. E, bu ne demek? Yani farklı, canlı bir, fa, farklı bir canlı türü olabiliriz e, ama apayrı bir canlı türü değiliz. Beynimize baktığımızda da e, bölgesel boyut ve hücre sayısı farklılıkları var. Ama sadece bizde tür olarak ortaya çıkan yepyeni, hiç diğer en yakın canlılarda bile görünmeyen bir beyin yapısı yok. Örneğin, Önlop, çok laf ediliyor bu program süresi içinde, insanda diğer memelilere oranla oldukça büyük ve detaylanmış durumda. Yani tüm beyin hacminin üçte ikisine yakın bölümünü oluşturuyor. Aslında bu çok anahtar bir kavram. Yani bunun işlevlerini e, hatırladığımızda neden insanda bazı şeylerin çeşitlendiğini, detaylandığını, derinleştiğini e, anlayabiliyoruz. Çünkü bu bölge e, öncelikle yürütücü eksekutif denen işlevleri yapan beyin bölgesi. Karar süreçleri aşağı yukarı burada. Mantıklı düşünme e, şeyleri burada. E, Altyapısı Burada ve duyguların mantıkla yorumlanması ve yeniden değerlendirilmesi burada kişiliğimiz ve kimliğimizle ilgili kodlar burada. Ancak ee, diğer loplar ve lobların derinliklerinde yer alan yapılar için bu, bu, bu denli farklılıklardan söz etmek mümkün değil. Bunun anlamı insana ve diğer memelilere davranış ve işlev olarak baktığımızda ele aldığımız bölgeye göre diğerlerinden çok farklı görünen ve diğerlerinden çok farklı olmayan işlevlerle karşılaşabileceğimiz. Örneğin, ön lobun insanda bu denli büyük ve detaylı olması bu lobun işlevleri açısından bazen bizi hayrete düşürebilecek farklılıkları oluşturabiliyor. <gülüyor> Ama e, sadece ...bunları bizim kendimizde vehmetmemiz ee, bilimsel olarak söz konusu değil. Çünkü bunların öncülleri ve niceliksel farklılıkları... ...diğer canlı türlerinde görülebiliyor. Bu lob karar vermeyle, mantıklı düşünmeyle, dille, sosyal yaşamla... ...ve zaman bilinciyle ilgili olan bir lob. İnsan beyninde diğer benzer canlılara oranla bu bölgenin büyük olması, o denli farklılıklar ortaya çıkartıyor ki, biz bu işlevlerin sadece bizde olduğunu filan düşünebiliyoruz. Bu bir yanılsama, bir illüzyon. Sadece niceliksel farklılıklar bizi böyle düşündürebiliyor. Oysa karşılaştırmalı ve yakından bakıldığında diğer memelilerde de bu işlevlerin varlığını farklı şekillerde görebiliyoruz. Benzer biçimde Duyu algılarıyla ilgili farklılıklar da bizi yanıltabiliyor. Kendi duyu algılarımızdan yola çıkarak birçok canlının bizim gibi gördüğünü, işittiğini, koku aldığını sanabiliyoruz. Oysa duyu algıları arasında da büyük farklılıklar var ve canlıların davranışları bunlarla şekilleniyor. İnsan beyni biraz önce söylediğimiz gibi ön lobun işlevleri bakımından gelişmiş bir örneği oluşturuyor ama bizden daha iyi gören koku alan işiten canlı türleri var. Çünkü onların beyinlerinde de bu bölgeler insan beynine oranla daha gelişmiş, daha fazla yer kaplar durumda. Ve onlar aslında doğada bu gelişmiş duyu algılarına göre savunma sistemleri geliştiriyorlar, davranışlar geliştiriyorlar. Ve böylece birçok tehlikenin olduğu e, bir doğal vahşi ortamda yaşamlarını sürdürmeye uğraşıyorlar. Ve bunun nedeni de bunu başaranların e, bunu başaranların başa başar, başaracak da başa, başarmış davranış geliştirenlerin e, bu tavırlarının ardında da kendi beyin yapıları var. Canlar dünyasından bahsediyorsak, canlı türlerinin davranışlarını yorumlamaktan bahsediyorsak, zaten mutlaka karşılaştırmalı düşünmeliyiz. Bu öyle bir karşılaştırma <gülüyor> olmalı ki, her şeyi insandan yana yanıtlamamalıyız. Her şeyi insandan yana yontmamalıyız. Her şeyi insan ölçeğinde değerlendirmemeliyiz. Fazlayı ve eksiği, kendi fazlamızı ve eksiğimizi de e, bu zeminde görmeliyiz. Şimdi bizi e, birisi bizim karşımıza dikilip ne yani mantıklı düşünme ve karar verme, inanç, estetik, sanat, mutluluk, ahlak, politik tavır, erdem gibi kavramlar. Hangi hayvan türünün beyimsel kavramları olabilmiş de bize bunları söylüyorsun Bunlar sadece insana, insan toplumlarına, insan beynine has kavramlar değil midir? Diyebilir. Şu ana kadar söylenenlerden ve söylene, yani söylenmesi mümkün olmayan genişlikteki e, bulgulardan, verilerden yola çıkarak... E, ...bu duygusal tonu ağır basan biçimde sorulan sorunun aslında... Doğru ve bilimsel bir soru olmadığını söylemek zorundayız. Ve tabii ki bu sorunun bir merak konusu olabilir ama evrimin gerçekleriyle de zıtlaştığını, uyuşmadığını söylemek zorundayız. Niye mi? Bir kere yukarıda sözü eden ve sadece insana has kavramlarmış gibi sunulan bu kavramlar büyük ölçüde o gelişmiş ve diğer türlerdekinden büyük olan ön lobun bize oynadığı oyunlardan başka bir şey değildir. Yani e, ön lobu, karar, düşünce süreçleri, saman bilinci, e, eskiyle yeni, birlikte değerlendirme, problem çözme gibi işlevlerle ilgili olan bu ön lobu, büyük olan bir canlı, ön lobu, ee, ...buna nazaran daha küçük olan ve diğer algı bölgeleri bu kez büyük olan ve gelişmiş olan canlılar konusunda hüküm veriyor demektir. İnsanların çoğunun bu gibi kavramları düşünürken içine düştükleri yanılgı, canlılıkla ilgili temel ve hayati işlevleri hep biz biyoloji penceresinden görürken... Bu kavramları biyoloji dışı ve tümüyle sosyal kavramlı olarak düşünmeleridir. Oysa bunların sosyal kavramlar olarak düşünülmesinde bir sakınca yok. Şu sosyal bilimler kendi paradigmaları doğrultusunda yürüyor. Davranış bilimleri bunun üzerine teoriler geliştirmiş durumda. Bunlar yürüyor. Ama artık e, herhangi bir davranış biçimiyle ilgili... İnsan da olsun, diğer canlılar da olsun, sosyal hayat da olsun, sosyal davranışlarla olsun bir davranış biçimi üzerine düşündüğümüz zaman eğer bunun biyolojik yansımasını, boyutunu hesaba katmıyorsak ve e, ortaya çıkan verileri diğerleriyle birlikte harmanlamıyorsak biz eksik düşünüyoruz ve tarihsel anlamda e, eksik konuşuyoruz demektir. Efendim şimdi izninizle bir soluklanmak e, istiyorum. E, bir 70'lere Çuba'ya, 70'lerin müziğine e, gidelim diye düşündüm. E, onun için örnekler getirmiştim. Şimdi size Hector Tellez'den Total isimli parçayı sunuyoruz. <gülüyor> pretendiendo umillarm, el haber desteğe mi pasyon, ve fikindi, una onda pena imaginaste, que moriría de desesperación total si me hubieras querido ya me hub Que fue tiempo perdido el que tu has meditado para ahora decirme que no puede ser Ya yo estoy cansado de tanto besar Vivir sin conocerte Evet efendim, kaldığımız yerden devam etmeye uğraşalım. Bunu gösterebilmek amacıyla, yani e, neden davranış biçimlerinin sadece sosyal, sadece davranışçı yaklaşımlarla değil, aynı zamanda e, beyinsel boyutuyla ve biyolojik boyutuyla ele alınması gerektiğini göstermek amacıyla, ...çok zor gibi aslında görünen... ...örneklerden başlamak istiyorum. Aşka ele alalım. <gülüyor> Davranışlar olarak bile... ...hala üzerinde anlaşma sağlanamamış olan... ...tanımında... ...herkesin kendine göre tanınmadığı... ...ve her zaman biyoloji dışı... ...bir fenomen olarak... ...ele alınmış... ...kimsenin aklına bile gelmemiş bile. insan. E, i̇nsana has yüce bir e, duygusal bütünlük. Bugüne kadar uğruna destanlar, romanlar, şiirler yazılmış. İnsanlığın yüce kavramı, danteler, Roma'ya jüriyetler, Memuzin, Ferhat şirin Mevlana Şemsi Tebrizi ve daha da güncel olarak Kanuni Hürrem Sultan öyküleri vesaire. Bunlara benzer öykülere örneğin bir ezopta rastlanmadığı gibi birçok insan için aşk hayvanların, hayvan davranışının yanına bile yaklaşamadığı bir yüce kavram ola gelmiştir. İster kadınla erkek, ister erkek de erkek, isterse de kadınla kadın arasında olsun ki günümüz bu şeylere örneklere e, serbest bir şekilde yaklaşmamızı gerektiren bir gün öyle bir zemin var. Ve bunları inceleyebiliriz. Tümüyle insana özgü bir duygusal bütünlük ve kavram değil mi? Acaba böyle mi? Hiç de böyle değil desek. Bir kere işin çok güçlü bir biyoloji tarafı var desek. Üstüne üstlük bazı hayvan türlerinin özellikle de e, insandaki biraz örtülmüş, üzeri kapanmış, maskelenmiş bir şey de hayvanlarda aslında hangi dönemlerde e, nasıl ortaya çıktığı biraz daha açık bir şekilde görülebiliyor. Örneğin çok net bir şekilde çiftleşme dönemlerinde, çiftleşme dönemlerinin etrafında... E, <gülüyor> Yakınlaşmalar, yaklaşmalar, birbiri için dans etmeler, kanat açmalar, ondan sonra ilginç ve daha diğer dönemlerde çıkartılmayan sesler çıkartmak ve birbirinin etrafında dolaşma, birbirine sarılma bu örnekler daha çok çiftleşme dönemlerinde ortaya çıkıyor. Şimdi bunlara yavaş yavaş girelim ve e, bakalım aşk sadece duygusal ve insana özgü bir fenomen mi? Önce aşkı kavramsal bir analize tabi tutalım. Aşk nedir diye daha başından bizi karmaşaya sürüklemesi muhtemel bir soruyla değil. Aşk denilen şeyin içinde neler vardır türünden? Daha üzerinde anlaşılır bir sorgulamayla yaklaşalım. Aşk denen şeyin içinde tutku var mıdır? <gülüyor> aşk denen şeyin içinde yüceleştirme, sembolleştirme ve hep o aşk olan neyse veya kimse onun üzerinde düşünme ve o düşünceyeden bir türlü kurtulamama bağımlık var mıdır? Aşk denenin içinde Aşk denilen şeyin içinde hassaslaşmış, kırılgan duygular var mıdır? Aşk denilen şey için... ...normalde hiç göze alınamayacak <gülüyor> tehlikeler göze alınır mı? Ve aşk denilen şeyde acaba bedensel bir kavuşma arzusu var mıdır? Aşk hangi cinsden olursa olsun... Bir kişinin kendi türünün cinslerine karşı duyduğu bir yoğunlaşma mıdır? Diğer bir ifadeyle, acaba bir insan bir hayvana aşık olabilir mi? Bütün bu sorulara şu soruyu da ekleyebiliriz. Bütün bu saydığımız özellikler, nitelikler olmadan aşk olabilir mi, aşık olunabilir mi? <gülüyor> Şimdi başlangıçtaki sorulara verilen güçlü evet yanıtları ve son iki soruya verilen güçlü hayırlar aşkın aslında ne olduğunu ve sınırlarını bize özetler. Bir insana yönelik olarak hassaslaşmış kırılgan duygular, tutku, ihtiras, bağımlılık, sabit düşünce ve bedensel kavuşma arzusu <gülüyor> eğer aşkın önemli özellikleri iseler, beyinde ve gövdede bunlara neden olan etkenler var mı? Ve bu etkenler, acaba aşkın, maddesen, gövdesen ve beynsel altyapısını oluşturabilir mi? Buna doğru gittiğimizde, aşkın etrafında dönen sosyal, davranışsal yaklaşımlara biyolojik bir şeyler eklemeye çalışıyoruz demektir. Yani aşk denen biraz önce sayılan özelliklerle bütünleşmiş ve insanların açıkçası sadece kendilerine özgü bir şey olarak kabul ettiği duygusal bütün bütünlük ve özellik içinde insanın kendi yapısıyla ilgili, biyolojiyle ilgili Neler olabilir ki insan buna girebiliyor? Aslında bir soru da unutulmuş bir soruyu da burada sorabiliriz. Her insan aşık olabilir mi? Bu soruya çoğumuzun, çoğunuzun <gülüyor> hayır diyebildiğini düşünebiliyorum. Böyle aşk saydığımız özellikleriyle herkesin kolaylıkla içine girip, içinden kolaylıkla çıkabildiği bir şey olmasa gerek. Ve etrafımızdaki insanlara, yaşantımıza, ilişkilerimize bakalım. Herkesin aşkı olmadığını, olamadığını görürüz. Acaba bunların biyolojik şeyleri var mı? Nedenleri var mı? Bu nedenlere girmeden bir parça daha dinleyelim mi? Dinleyelim efendim. Bu da yine 70'ler kübasından. Grupo Mangueire, Canciones pour la Unidad Latinoamericana. El nacimiento de un mundo Se aplazó por un momento Un breve lapso del tiempo Del universo un segundo Sin embargo parecía que todo se iba a acabar Con la distancia mortal Que separó nuestras vidas Realizaron la labor de desunir nuestras manos Y a pesar de ser hermanos Nos miramos con temor Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños, oh, oh, oh. qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. parte servil criado por la otra es lo primero que nota el último en desatarse. ropa no hielo puede apagar su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras cosas. ¿Qué de pesar del tiempo que se perdió de las vidas que costó de las que puede costar Altyazı efendim. Ne demiştik efendim? Herkese aşık olabilir mi? Çoğumuz bunun olamayacağını düşünüyor gibiyiz. Olamıyorsa neden? Ve bunu biyolojik beyinsel ve bedensel faktörlere bağlamaya çalışıyoruz. Ve bu böyle bir fakt, e, bu tür faktörlerin gösterildiği kanısındayız. Örneğin dopamin, serotonin, oksitosin, vazopresin ve seks hormonları. Özellikle de testosteron hep bu işlerle ilgilidir aslında. İtirazları duyar gibiyim. Aşk yüce bir kavram. Bu denli sefil biçimde İndirgenebilir mi? Aşk başka... ...bir takım kimyasallar... ...ve hormonlar başka. Aşkı bu şekilde... ...bir takım... E, ...kimyasal maddelere ve hormonlara... ...indirgeyemezsin. <gülüyor> Saygı duyuyoruz efendim. Bu tür itirazlar... ...geçerli. Hele aşkı tanıyanların... ...bu itirazlarda bulunması... ...çok da normal de gelebilir... Ancak kusura bakmayın, ben katılamayacağım bu itirazlara. Ve üzerine şunu söylemek istiyorum, aşk tamamen biyolojik ve beyinsel bir kavramdır. Bir an bu saydığımız kavramların, pardon kimyasalların ve hormonların beyinde ve gövdede neler yaptığını hatırlayalım. Dopamin, nörolojide aslında çok meşhur bir yer maddedir. <gülüyor> Geleneksel nörolojide hareketle ilişkisi ve Parkinson hastalığındaki rolü çok iyi bilinir. Yani bu maddenin beyinde eksilmesi sonu Parkinson'la e, bitebilecek bir takım davranışsal, e, mimiksel ve duygusal e, yitimlere gider. Öte yandan psikiyatride de Dopaminin bir enzim defekti sonucunda fazlalığıyla şizofreni arasında da bir ilişki kurulmuştur. Bu enteresan değil mi? En azından aşkı şizofreniye benzetenler, aşkın bazı aşamalarını şizofreniye benzetenler açısından öyle değil mi? Bu, bu enteresan birliktelik. Davranışsan nörebilimde dopamin bağımlılıkla, engellenemeyen hareket ve arzu hissiyle ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Maddi ya da duygusal, herhangi bir şeye abartılı bağımlılık, bir şeyi düşünmek ve yapmaktan kişinin kendini alıkoyamaması, dopamin fazlalığıyla ilişkilendirilmiştir. Parkinson tedavisi altında olan insanların <gülüyor> tedavi süreçlerinde, Dopamin arttırıcı tedavinin yan etkisi olarak aşırı alışveriş yapma, kolaylıkla çalma, e, üzerinde dikkatle yoğunlaştıkları objeden, nesneden, insandan bir türlü kendilerini kurtaramamaları ve düşünmeden hareket etme davranışları bildirilmiştir. Bu davranışlar <gülüyor> dopamin nedeniyle beyindeki ödül mekanizmasının gereğinden fazla harekete geçirilmesinin sonucu olarak kabul, edilmek, kabul edilmektedir. Geçen yüzyılda varlığı bilinmeyen ve sonundan itibaren de günümüze kadar yapılan araştırmalarda beyinde duygusal ve sosyal yaşantıyı yönlendiren e, ödül mekanizması adı verilen bir mekanizmanın varlığı gösterilmiştir. Bu mekanizmanın da e, çalışabilmesinin en temel şartı dopamin maddesidir. Bu ödül mekanizması dopaminle çalışır. Yani fazla dopamin fazla ödüllendirme du duygusu, ödüllendirilme duygusu ve ihtiyacı yaratır ve kişinin gözü başka bir şeyi görmeyebilir. <gülüyor> Serotonin Beyinde duygusallığın duygusal kırılganlığın kimyasal olarak bilinmektedir. Serotonin sakinlik ve mutluluk hissi verir. <gülüyor> Azalması ise depresyona yol açar. Depresif ruh hali içinde melankolik düşüncelere yönelmiş insanlarda serotonin seviyelerinin artmasıyla bu ruh hali düzenir. Dopaminin beyindeki ödül mekanizmasını tetiklemesine benzer biçimde serotonin de duygusal dengelenme yaratır bir başka ifadeyle melankolik aşk benzeri durumların dengelenmesine <gülüyor> yardımcı olur <gülüyor> oksitosin ve vazopresin hipofiz bezinin arka bölümünden salgılanan hormonlardır e bir şimdi aşkı konuşuyoruz ne alaka diyenler var mı efendim Alakası odur ki yapılan araştırmalar <gülüyor> aşık olan bireylerin beyinlerinde normal oranda çok daha yüksek düzeyde oksitosin, vazopressin ve dopamin bulunduğunu, öte yandan aşkın özellikle ilk 6 ayında, aşık olmanın ilk 6 ayında, serotonin seviyesinin normali %40'ına kadar gerilediğini göstermiştir. Sosyal bağlanmanın ve e, bağlantının bozuk olduğu otistik çocuklarda oksitosin düzeyleri normale göre düşük bulunmuş öte yandan vazopresin enşekte edilen deney hayvanlarında tek eşe bağlanmanın, tek objeye bağlanmanın ve sosyal ilişkileri geliştirmenin arttığı, eğilimlerin arttığı gözlenmiştir. Özetle Bizim adına aşk dediğimiz şey beyinde bir nörokimyasal ve nörohormonal ee, kokteyl gibi hazırlanıyor. <gülüyor> Nasıl ki kozmopoliten kokteyli hazırlarken içine vodka, kranberry, nar, lime konuyorsa ve olağanüstü bir sentez ortaya çıkıyorsa aşk da Aşkı kalbe bağlayanların üzüleceği bir şey olsa da dört dörtlük bir beyinsel kavram olarak dört atlı eşliğinde ortaya çıkıyor. Bunlar dopamin, serotonin, oksitosin ve vazopressin ve bir beyin kokteyli olarak duygusal bir fenomen şeklinde karşımıza çıkıyor. Diğer bir şey bu dörtlüğün içinde yer alamayacak. Al Alan, yani Bu dörtlüğün içinde yer alanlardan hiçbirisi beynin mantıklı düşünen ve düşünce öğreten bölgelerinden salgılanmıyor. <gülüyor> ve bu bölgelerde kullanılmıyor. Yani aşk beyinde mantıklı düşünme bölge ve merkezlerinden uzak bir yerlerde fırınlanıyor. Yani aşkın gözü beynin içinde de olsa mantık organı olarak kabul edilen beynin içinde de olsa kör. Özdemir Asaf, bakın bu konuda neler diyor. Sevilenin yanlışları görülmez, sevilmeyenin görüntüsü yanlıştır. <gülüyor> Eğer beyin sadece gördüğüne göre ve mantıklı davranan bir organ olsaydı veya bir emme basma tulumba gibi ya da robotik prensiplere göre, göre çalışan bir organ olsaydı o o Yanlışları görmek açısından sevilenle sevilmeyen arasında neden ve nasıl bir fark özetebilirdi? Ama Özdemir Asaf doğru söylüyor. Beyin böyle bir organdır. Beynin bu subjektif işleyişi de biraz, biraz önce sözüne ettiğimiz dört silah şöre yani dopamine, serotonine, oksitosin ve vazopresine bağlıdır. Daha doğrusu onların seviyelerine. Yüksek dopamin, serotonin Oksitosin ve vazopresin sevi e, seviyelerinin, sevilenin yanlış e, seviyeleri, sevilenin yanlışlarını görmemizi engeller. Sevilmeyen değilse, belki de olmayan olumsuzlukları görürüz. Bu aşk da, beyin de böyle şeylerdir. Aşk beynin işleyişini şaha kaldırır, başka bir deyişle tersine çevirir. Tabi bir de koku ve seks hormonları meselesi var. Feromon adı, adı verilen koku hormonları aynı türün cinsleri arasında çekimi arttırıyor. Feromonlara duyarlı kişiler daha kolay duygusal etkileşime girebiliyor ve aşık olabiliyorlar. Seks hormonları ise beynin sağ ve solu arasındaki bağlantıyı canlandırıyor ve beyni enerji veriyorlar. Unutmadan söyleyelim e, beyindeki testosteron reseptörlerinin yoğunlaştığı e, alan beynin daha çok sol tarafı ve erkeklerde bu daha fazla böyle ve konuşma ve dil işlevleriyle testosteron hormon reseptörleri arasında da çok e, yakın bir ilişki var. Aşkın türsel ya da aynı türün bireyleri arasında oluşan bir etkileşim olması <gülüyor> işte büyük bir olasılıkla föremonlara ve seks ormanlarına da bağlıdır. Efendim e, aşka gönül vermiş aşıkları fazla kızdırmadan e, ve işi dozunda tutarak ben e, tamamlamak istiyorum bugünkü programı bir sonraki programda görüşmek üzere hepinize e, sevgi dolu günler diliyorum. Açık beyin. My, my, my, my brain Nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, nöro